Kalemi rehin bırakırdı. Esnaftan iki kişi ya da kardeşlerden iki kişiyi getirir. Bak ben şu kadar borç aldım. Bunlar şahittir diye yazdırırdı. Giderdi. Sırf Rabbim'in ayetlerine ters düşmemek için. Allah kendisine rahmet etsin. Tanıyanlar bilir. Bu aynen uygulardı. Maalesef ondan başka nefsimde dahil ben uygulayanı görmedim. Yani ben de esnafım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 yani aklı başında değil. Yani ticaretten anlamıyor. Her gittiği yerde de kendisini aldatıyorlar. Ee, ne yapalım? Mani de Olmuyor. Gidiyor. Kendisi alışveriş yapıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakıyor ki adam durmayacak. Diyor ki sen her alışveriş yaptığında aldatma yok. Aldatma yok diye sen karşıdakine ne yap? Hatırlat diyor. Ve o adam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 Evet. alışverişte karşılıklı kabullenmenin hükmü nedir alışveriş ancak karşılıklı kabullenmeylendir kabul ve icaptır ee, iki tarafta kabullenmişse bunda hiçbir sıkıntı nedir yoktur ne zamana kadardır oradan birbirlerinden ayrılmadıkları müddetçe satış nedir sahiptir ayrıldıktan sonra bir daha dönme nedir yoktur muhayyerlik ayrılana kadardır evet satıcı sattığı malın fiyatını daha önce anlaşıp yazı ile kaydetmiş sonra da anlaştığı kişi hazır bulunmadan kendisine satar ve gönderirse alışveriş sahih midir evet sahiptir çünkü yazmıştır onunla anlaşmıştır hazır bulunmayan birine alışverişin sahi olduğunu söylersek karşılıklı rıza varsa ne olur o da nedir kaleme dökülür, alışveriş yaptıklarını da yazarlar, şahitlendirilirse, o da nedir? Sahihtir. Yine soruyorlar, dilsiz birisi işaretlen alışveriş yaparsa sahih midir? Evet, karşılıklı rıza varsa o da nedir? Sahihtir. Evet. Alışverişin sahih olması için fiyatın belirlenmesi gerekir mi? Evet. Bir şey alacaksan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 Nesey'nin Sünenül Kübrası var. Yeni tercüme edildi 12. 3 kitabı getirtti ki 1 lira tutuyor. Yani baya %50 ile adama getirtirdim Adam alanda internette ismini zikretmeyin. Bir satış portalından benim aldığımın da yüzde on altına yani yayın evinden aldığım fiyatı %10'un altına görmüş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 yediğimiz seviyor, diyor babam diyor annemi boşadı övey bir anne aldı o kadınsa diyor kahinlik yapıyor yani fala bakıyor ve onunla bizim kazancımızı diyor yerine getirmeye çalışıyor deyince Ömer kırbacı alıp ha, adama dönüyor çocuğun ismini değiştiriyor ve e, kadını çağırıyor çünkü e, bir dahaki derste gelecek kahinin cezası nedir İslam'da <gülüyor>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 Veyahut yüzer yüzer dedesi Abdülmuttalip ne yaptı? Kurban etti ona karşı. En son Abdullah'a çıkınca Abdullah kurbanlıktan ne yapıldı? Kurtuldu. Ama deveye çıkana kadar hep ada adadı ve kesildi. Yani bir oklan oh işlerini ne yapıyorlardı? Hallediyorlardı. Ve çok zeki olduklarını söylüyorlar. Hani bugün yazı tur atıyorlar. O pilli miyango mu? Onu çekiyorlar. Gazı kazan diyorlar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 eksiltir diyor. Başka bir rivayette Bukhari Müslüm başta olmak üzere bu rivayeti görürsünüz. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam'dan Cibril buluşmak için ne yapıyor? Sözleşiyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sabaha kadar Cibril'i bekliyor. Gelmeyince dışarıya doğru çıkınca kapıda Cibril'ler karşı karşıya geliyor. Bizi diyor çok beklettin. Biz diyor melekler Köpek bulunan eve ne yapmayız? Girmeyiz diyor. Bir de bu belası var. Hatta o Zekeriya Beyaz mı ne birisi var. Karın ağrısı. Evde köpek besliyor. Niye biliyor musunuz? Melekler gelmesin de <gülüyor> benim canımı almasın diye evde köpek besliyormuş Yani düşün. Buradaki rahmet melekleri. Görevli melekler nerede olursa olsun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 e, getirerek e, bir e, kıyasa gidiyorlar. Fakat e, bu bizim konumuzdan alakası yok. E, şurada Allah'ın ayetleri var. E, orada ne var? Dünyalık bir meta karşılığında helal haram, haram helal. Yani rejimi e, değiştirerek ne diyorlar? Taşlanarak öldürmeyi iptal ediyorlar ve diyorlar ki işte çırılçıplak bir katıra bir adamı ters giydirip insanlar içinde de teşhir etti mi? Bunun cezası nedir? Budur diyerek Allah'ın hükmünü ters düze ediyorlar. Allah Azze ve Celle kim bunu yaparsa dünyalık bir meta karşısında Allah'ın helaline haram, haramını helal yaparsa işte kafirlerin ta kendisi o diyor. Bunda bir sıkıntı yok ama İslam hakim olsa bunlar satılma yerine ne yapılır?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 zinayı, ipeyi, çalgıyı ne yapacaklar? mübakkılacaklardır. kılacaklardır. Çalgının da satışını Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem haram kılıyor kardeşler. Evet. Yine Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem e, Cabir'den gelen rivayette ki bu rivayetlerin hepsini Bukhari Müslüm'den seçtim kardeşler. Yerini merak edeni etmesin. Bukhari ve Müslüm'ün kitabı buyuda bulur. Otu bitmiş meranın gelecekteki otunu satmayı Allah Resulü ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Bu da hayvancılık yapan insanlar bilir. Her köyün sınırlarının bir merası vardır. Otlanan yerleri vardır. Sınırlar bellidir. Gelecek senenin daha bitmemiş otunu Allah Resulü satışını ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Hala bu mesela devam eder. Birçok illerde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 gökteki kuşu veyahut denizdeki balığı adam denize çıkmadan sana diyor 5 ton balık getireceğim diyor veyahut sana diyor saka kuşu getireceğim veyahut daha çok bu şahin diyorlar şahin atmaca gibi satılan mallar getireceğim diyor bunların hükmü nedir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslüm'de gelen rivayette bu karar alışverişidir yani belirsizlik vardır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 Haram mıdır bu? Değil. Ama caiz değil. Aldanma riski olduğu için caiz değildir. Bal arasını satmak caiz midir? Evet caizdir. Neden caizdir? Haramlığına dair hiçbir şey nedir? Yoktur. Satılan bal arasının miktarı nasıl anlaşılır? Kovana girip çıkmalarıyla. Yani o satım alanlar bilir ya kovan olarak alır ya kovanda ana kraliçe mi diyorlar ne bir şey onunla birlikte bazı var onlar alınır caizdir. Hayvandaki henüz sağılmamış sütü satmak caiz midir? Caiz değildir. i̇bn Abbas'tan gelen rivayette Allah Resulü ve vesselam koyunun sırtındaki henüz kesilmemiş yünü ve memesindeki henüz sağılmamış sütü satmayın demiştir. Evet.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 Alışveriş yaparken e, bunu ne yapacağız bildiğiz doğru o alışveriş yerlerinde doğru bir şey alacaktık değil mi öyle bir çıktık. Malal geçerli şu anda doğru. Ya şimdi Allah hepimize rahmet etsin. Allah Resulü An İstedatı ve Salam. Ya Ayşe diyor şu kavminin diyor şerinden emin olsan şu kabeyi yıkar. Atam İbrahim'in temeller üzerine ne yapardım inşa ederdim diyor. Hala bakın Kabe'nin kenarında şöyle bir yay var. Görüyor musunuz? Ne diyor ve vesselam? Bak Allah'ın Resulü Peygamber Mekke'yi fethetmiş. Ölümüne beyat etmişler. Ama ne diyor? Şunların diyor şerinden emin olsam Kabe'yi yıkar Atam İbrahim'in temelleri üzerine ne yaparım? Dikerdi. Demek ki insan ne kadar iman ettiğini söylese de bazı içinde yıkamadığı tabular var. Hayatına geçiremediği neler var? Bazı şeyler var. Allah bizlere merhamet etsin. İmanımızı artırsın ki onlara da ne yapalım? Güç yetiştirebiliriz. Maalesef. Hatta çoğu firma Müslüman olduğunu söyleyip hatta gittiğinizde bizim Türk milletin adetidir. Dedesini, babasını şöyle o Hitler'in bıyığı gibi resimlerini şöyle asarlar. Bazıları böyle sakallı sakaldır. Hatta Hacı Mehmet, Hacı bilmem ne. Git bak peşin alırsan şu, veresiye şey alırsan bu en başta onlar uygulanıyor. Hani geçen derslerde de dediğim gibi şahsın yaptığı hata Ali'nin Hasan'ın, Hüseyin'in diye geçmiyor. Hacı'nın, sakallının namaz kılanın diye ne yapıyor? Adam tetikte bekliyor adeta. Onun için Müslüman her yönü ne yapacak? Ahlaklı olacak. Yaptığı yanlışı dinine bir şey getirdiğinin farkına ne yapacak? Varacak.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 Geldi diyor ki ne yapacağız biz bunu. Nerede buldun dedim. O ara sokakta tam o Konya sokaktan böyle eski belediyenin oraya çıkan yeri var ya lambanın. Evet. E niye bana gelip burada soruyorsun. Git orada dedim. Kim düşürdü diye arasana. Senin gibi pimpirik de dedim. Para düşürse ne yapar? Eve kadar yürür değil mi dedim. He. E git o zaman orada bekle. Ben bir para görüyorum. Hiç alma. Belası var. Bir sene bekleyeceksin. Şunu yap. Ya alma.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 Abi ben bunu buldum. E Bulduysan orada güvenliğe telefonu bıraktın mı? Veyahut bunu oraya bıraktın mı? Bırakmadım. O zaman hırsızdan senin arandaki fark ne? Çünkü yitik malı yitiren adam ne yapar? Aklına geldi mi? Geri döner. Bizim Hüsva'ya onlara verdi hanım. Git bakkaldan ekmek al da gel. Giderken yavru düşürmüş. İzinle anasıyla gitti. Kaldırımın kenarında para duruyor. Oynayarak gidince elindekini düştüğünden haberi yok. Ha bak izinle gidince ne yaptı? Ay, Buldu. Ne Daha sonra haberimiz olsaydı o para ne yapardı? Evet. Ya bir rüzgar götürüp bir yere sokar. Göremezsin. Ya da gören birisi ne yapacak? Alıp götürecek. Peki Mekke'de bir şeyiniz düşse Medine'de düşse alabilir misiniz? Hayır. He? Alamazsınız. O orduğu yerde ne yapar? Kalır. Çünkü oranın yitiği Alınmaz. Bu da bilginiz olsun. ümre hacca giderseniz sakın almayın. Adam o kadar kalabalığın içinde döner. O şeyini ne yapar? Alır. Hatta arkadaşların bir anısı var. Kardeşler umreye gidiyorlar. Ee, bir ona akır. Bir kişiye bütün pasaportlarını veriyorlar. Ne yaptıysa düşürmüş hepsini. Bu yavru siz geldiniz diyor. Ben gideyim şeye. Ümre yapayım, hani tavaf yapayım gelim. Siz bekleyin eşyaları, çantaları diyor. Gidiyor, geliyor cüzdan, pasaport, onların bir de oturum şeyleri var, kağıtları çok zor çıkar. Onlar falan geliyor arkadaşlar diyor ki nerede bizim şeyler? Ana diyor. Nerede arıyorlar, arıyorlar geliyorlar, bakıyorlar yerde duruyor, düşürdüğü yer. O kadar bak kalabalık izdiham. Tam elini alıyor oradan hemen asker yakalıyor gel buraya. Yani niye aldın onu diye? Allah'tan diyor gösterdim diyor. Pasaportta resmi falan gördü de beni bıraktı. Yoksa hırsız diye kalacak. Yani askerde dikilmiş, oran e, askerli beyaz elbise giyer, başına da şimak takar. Halk mı asker mi olduğunu anlayamazsın oradakileri. Orada bekliyormuş. Kadınlar da çarşaflıdır, peçelidir poliste. Mesela ben namaza doğru gidiyordum. Kadın tak diye dikildi, korktum. simsiyah karşıma. Çekildi, çekildi. Meğer polismiş. Şurada küçücük bir şeyleri var. İşaretleri, o da anlamıyorum bile. Kayıp bürosuna git buluyorsun. <gülüyor> Alıyorlarsa bilmiyorum ama arkadaşlarım başına Yok, böyle. orada, kaybettiğim bir şey varsa git kayıp bürosuna koy. O her yerde var da, Mekke'de, Medine'de itik alınmaz. Doğru olan bu. Onu anlatmaya çalışıyor. Yoksa kayıp bürosu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 Caiz midir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Yahudilerin çokça faiz yediğini bildiği halde onlarla alışveriş yapmış hatta onlardan ne yapmıştır? Borç almıştır. Demekine dikkat ederseniz ne var? İllet var. Burada kahinse veyahut fahişe ise ondan alışverişi ne yapmayın? Yapmayın diyor. Evet. Ee, kişi içlerinde birisinin gasp edildiğini bilmesine rağmen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 e, isminin zikredilmeden alınan yani besmelesiz abdestler namazı haram maldan da zekatı ne yapmaz? Kabul etmez. Tümü haram olan bir şeyin de onunla hacca gitme veya infakta bulunma nedir? Haramdır. Eğer bunun önüne açılacak olsa ki çoğu günümüzdeki e, hicret meselesinde Müslümanların durumunu anlatacağım. Orada bu meseleyi işleyeceğim.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 yiyip yiyip sütlenecekler. Belki kendilerini bu tatmin edebilir ama dinimize göre bu nedir? Haramdır. Çünkü şari, hüküm koyucu böyle demiştir. Evet. Kişi köleyi azat etme şartıyla satarsa hükmü nedir? Akite ters değildir. Yapabilir. Kişi bir evi veya bir hayvanı sattıktan sonra bir süre ondan istifade etme şartıyla satarsa hükmü nedir? Sahihtir. Yani ineği vardır. Ya yani, biraz sütünü sağmak istiyorum. İşte atı vardır. Ya tarlayı sürmek istiyorum veyahut arabası vardır. Ya satayım ama benim bir hafta işim var. Bu akitte karşılıklı rıza vardır. Dinimiz buna ne diyor? Karışımır. Eğer razı olmuşlarsa, razı değilse sahih değildir. Evet. Kişi bahçesinin meyvelerini dalında satar fakat belli ağaçları satışa dahil etmezse hükmü nedir? Caiz değildir. Caymanın geçerli olduğu süre ne kadardır? Daha önce de işlediğimiz gibi belli şartlar oluşmuşsa bu en fazla üç gündür kardeşler. Dinimizin getirdiği hani bütün umumunu getirdirdi ve o bir malı ayrılana kadar muhayyer olduğu gibi malı aldıktan sonra işte istediği gibi değilse e, veyahut umduğu şeyleri yapmayacaksa tekrar dönmesinde dinimiz ne yapmıştır? 3 gün muayyerlik hakkı sağlamıştır. Ama günümüzde bir mal alıyorsun ne diyorlar? 1 hafta ya da 15 gün muayyerlik hakkın var diyor ama ara ki bulasın, iade etmeye şey bulasın. Böyle değil. Müslüman hemen tek tek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 Mesela bir bornoz almıştım. Bulamadım. Ama onlar ne yapıyor? Bornozda bir defolu yer muhakkak var. Ama benim işimi ne yapıyor? Görüyor. Veyahut daha çok tişört olarak satıyorlar. Bizim Hacı Bayram'ın o köşede işportacılar çok. Ben bakıyorum göremiyorum. Adamlar şöyle küçücük nokta gibi yapışan bir şeyler var. O defolu olan yere yapıştırıyorlar. Üzerine çarpı atıyorlar.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 belirttikten sonra bir sıkıntı nedir? Yoktur. Bir araba almaya gitmiştik. Ee, Akraba anlam derisiyle. Bana değil ben arabalardan hoşlanmam. Arabayı bize sıfır diye adam, o Seleks ne vardı bir onlardan kırmızı bir şey geçmiş zaman. Anlaştılar. Tamamen hoşuna gitti giden e, akrabamın. Bir de usta götürdük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 Değişmiş bir malı bize sıfır diye satıyorsun dedi. Adam dedi ki ben size mal satmıyorum. defolun gidin dedi. Nasıl anladın diye sorduk. Dedi ki ya hafif şöyle şey duruyordu. Acaba yerden mi? Şöyle mi? Araba e, hani şu tırlan taşıyorlar ya düşmüş. Bu da şey olarak almış. Evet. Sıfır almış. Ama pert almış. Kasayı da sıfır da aktarmış. Yani orayı burayı değil. Ama adam bildi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 yok buradaki cayma hakkı hile yok burada yok aldatma nedir yok mesela ben kendi esnaflığımdan söyleyeyim ben bir mal aldım mı mesela bir kitaptan kitabına göre on tane veya bir takım alırım ama mesela Kur'an satan esnaf vardır kamyon kamyon alır yani bir günde bir kamyon satanı bilirim esnafa dağıtıyor şimdi yayın evi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 Anlatabildim mi? Veyahut ben satsam ben de aynısından satacak. Çünkü alamam. Ama onlar kamyon kamyon alınca bu, işte fiyat pahalı bile olsa, başka yerde ucuzunu bulsa ucuz gördüm diye fiyattan ne yapamaz, dönemez aldatma yok. Gözünün önüne bakacak. Peki, burada aklıcılığa gidip de, şimdi e, burada hakikate kahvede tık tık esnafı öldürme şekli değil miydi ticaret farkına? Sen mesela 10 tane alıyorsun. Öteki de ben diyor, ben bin tere satacağım, şu fiyatlara. Yani şu an günümüzdeki AVM vaazlarının, işim esnaf değil. bütün yüklemleri öpürsüyor. hakim Bir, olmadığı için he. maalesef ticarette de bu türlü ahlaksızlık var. Bunu maalesef her zaman dillendiriyoruz ama e, maalesef... Yani mesela şu an yaşadığımız gibi. Siz Aynı, biz Hacı bayram küçük kitapçısınız, sözünüz geçiyor mu diyor? Yok, mümkün değil yani maalesef ticarette ahlaksızlık hat safada tekele bindiriyor, evet. kara borsaya bindiriyor, istediği gibi fiyatı ayarlıyor, bu da caiz değil, kardeşler burada cayma hakkının olmaması satılan maldan, mal sağlam satan da razı, alan da razı, hile de yok satın alan kişini yapmıştır burada, fiyatının değişik yerlerdeki araştırmasını yapmamıştır, yapmamıştır sadece sorun budur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 Bir saat vaktimiz doldu. İnşallah bu kadar e, caiz yani şey olsun diyelim. E, Rabb'in Allah Azze ve Celle helala, harama dikkat edenlerden eylesin. Anlam. Kardeşler şu kitabı hepinize tavsiye ediyorum. 250 soruda alışveriş hükümleri diye İmam Nevevi'den, İbn-i Rüşt'den, Şevkanı'den, Şakalbani'den ciddi güzel bir kitap her evde bulunması gereken kitap. Fiyatı çok fazla diyor. 2,5-3 TL olan bir şey ama içindeki muhteriyatı çok geniş. Bugün sohbetimizi buna ayırdık. Derleyip de böyle bir eser yazan Şeyh Muhammed Nebit'e Allah rahmet etsin. Merhamet etsin. Kabirde azıklarından yöresin. Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşheden la ilahe illa elte estağfuruke ve tevbileh. Velhamdülillahirrahmanirrahim.